Evet değerli Açık Radyo dinleyicileri, beğendiğiniz unutkulu eğer. Yeni bir Yeşilçam Arkeolojisi programında sizlerle birlikteyiz. Açık Radyo 94.9'da ve bugün canlı yayın konuğum Ekrem Yaşar Pınarbaşı. Hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar. Bugün iki tane Yeşilçam sever, hem Yeşilçam filmleri üzerine kendi görüşlerini paylaşacak programımızda... ...hem de Ekrem'in uzun yıllardan beridir emek verdiği Yeşilçam fragmanları üzerine konuşacağız. Ee, ama istersen hani bu Yeşilçam fragmanlarına geçmeden önce senin biraz e, bu Yeşilçam ilginden başlayalım. Hem de e, seni tanımayan dinleyicilerimiz de biraz tanımış olurlar. Hı hı. Kısaca bir, yani kendinden de bahseder misin? Evet, Oradan sinema e, ilgine bağlarız. Yani aslında biz e, kuşak olarak hani 70'lerde doğan e, insanlar biraz daha Yeşilçam filmleri de içli dışlı büyüdü. Ee, biraz ondan kaynaklı tek kanallı bir e, televizyondan geldiğim için, devamlı o filmleri izleyerek yetiştireceğimiz için doğal olarak bir sempatimiz oluştu. Onun dışında e, bazı arkadaşlarla beraber sürekli hani e, Yeşilçam filmleri ve daha sonrasında da Hollywood filmleri çok izlerdik. Ve bunlarla ilgili bir arşiv oluşturduk. Oradan gelen bir ilgi var. E, profesyonel olarak hiç hani e, iş olarak bir yaptığımız bir şey değil. Ee, ...bu şekilde bir e, arşivleme çalışmalarımız olurdu. Onun dışında ben e, son e, 5-6 yılda biraz daha e, bu işin içine girmeye başladım. Peki hangi formatta yani arşivliyordun? Ağırlıklı olarak dijital formatta değil mi? Dijital format değil aslında. Ben e, işte kendi albümlerim olurdu. İşte Hı -hı. dergilerden, gazetelerden e, küpürler oluşturdum. Bir hani... E, ...diyelim ki aksiyon yıldızları falan diye... Aa, bir, o tip defterlerim var mı tabi, tabi, onu bilmiyordum Var ben. var. Okey. Yani yani ben de yeni şeyler öğrendim. 8-9 <gülüyor> tane o şekilde defterim var. E, ciddi anlamda hani çok yıllarca oluşturduğum e, defterler. Bunlar e, galiba 30 yıl önce falan başlamışımdır. Hı -hı. Hala da arada yapıştırmaya devam ettiğim Süper. defterler. E, ben e, 1991 yılında... E, ...ilki sinemayı... E, hani, ...Beyaz Perde'de izlediğim ilk film Draw 91 yılında onu izledikten sonra aslında ben biraz bu işe ağırlık verdim. Bu sinema defteri falan yapmak, bunlar üzerinde biraz çalışmak. Albümler oluşturdum. Ondan sonra görsel kısmı yani bu trailer dediğin olay da son 5-6 yılda, 2010 yılında daha doğrusu başladı. Onda bir Ulvi diye bir arkadaşımız vardı. Onun etkisiyle bu işe başladım. E, bir iki fragmanını izlemiştim. Mesela Çiçek Abbas'ın e, fragmanı vardı. E, Hollywoodvari bir Hı -hı. fragman yapmıştı. E, artık albüm işini bir kenara koydum. E, defterlerden albüm yapma işini. Biraz daha hani görsel olarak. Çünkü sinema en nihayetinde biraz daha hani hareketli görüntü. Evet. E, ben de trailer yapmaya denedim. E, 2010 yılında galiba ilk trailer yaptım. Şu, trailer şöyle bir şey. Eee bir Yeşilçam filmini alıyorsun ve e, günümüz koşullarında bir fragman hazırlıyorsun. E, önceden hatırlarsın e, sohbetini de yaptık daha önce. Evet. E, 1970'lerdeki 60'lardaki filmlerdeki e, trailerlar yani fragmanlar 5-6 dakikalık falandır. Yani 4 dakikalık fragmanlar var. Filmi vardır. anlatanları bile var. Yani devamlı işte az önce de sohbetini yaptık. Mesela Kader diye bir film. Ya yani 100 kere adam kader diyor. Kader, kader işte sinemalarda, şi işte Serdar Gökhan sinemalarda falan. Müthiş oyunculuk. Cüneyt Arkın evet, evet, kader aynen yok gibi. burada kader. Kader inanın yani, ama. Evet mesela. Öylesine <gülüyor> aslında bir örnek de. Ee, bu tipti. de e, 90'lara kadar yani eşkıya kadar o tarz fragmanlar devam etti aşağı yukarı benim evet. gördüğüm kadarıyla. Ee, biz arkadaşın yaptığı yani Ulvi diye bahsettiğim arkadaşın yaptığı iş ...Hollywood tarzı fragman hazırlamaktı... ...çok hoşuma gitti ya mantığı... ...çünkü şey... ...bugünün anlayışıyla eski... ...klasik bir hı hı. veya kült... ...veya kiç yani bir filmi... ...yeniden bir piyasaya sürmek gibi... ...yeniden tanıp, tanıtmak gibi çok orijinal bir fikir... ...olarak gördüm... ...onun üzerine ben de hazırlamaya başladım... ...kendisiyle de görüştüm işte tanıştım falan... Tabii ben ondan daha fazla üretim yaptım... Hı hı. ...o çok ilgilenmiyordu... ...çok da başarılıydı aslında çok iyi işler yaptı ama... ...o çok ilgilenmiyordu ben çok ilgilendim bu konuda... ...ama çok amatör olarak... ...başladım... ...yani Windows Movie Maker'da başladım... ...yani ilk hı hı. yaptığım trailer'lar... ...yani 10-15 tanesi Movie Maker'dadır... ...daha sonra işte diğer montaj programlarıyla... ...biraz daha... ...görsel olarak zenginlik katmaya başladım bir yedi yıldır da Reşilçam Trailers Facebook'ta sayfası olan bir sayfanın yöneticisi Ulu'yu şu an çok katkı sağlamıyor o Yeşilçam grubunda, Yeşilçam Trailers grubunda sadece videolarımız yani mizahi videolarımız yer alıyor bunlar trailer veya işte klip şeklinde Yeşilçam filmlerinden oluşan videoları yayınladığımız bir yer Bununla ilgili e, Facebook'ta baktığınız zaman e, şey çok fazladır. Hani Yeşilçam'la ilgili çok fazla e, sayfa var. Evet. İşte Yeşilçam e, sevdası, aşkı, nostaljisi falan, Hı -hı. falan Biz buradan hani o anlamda biraz ayrıldığımızı düşünüyorum. Çünkü, e, tabii. Çünkü e, bizim işi yapan sadece biziz yani. Hani daha tabii YouTube'da bunun ardılı işler geldi... Ama sadece hani fragman üzerine Hı -hı. işte klip üzerine özellikle yoğunlaşan tek sayfa bizim sayfamız. Şimdi yani tabii diğer hani radyo dinleyicilerini de açıklamak da gerekiyor. Ekrem'le birlikte e, Sinematik Yeşilçam sitesinde de hani Ay, yazılarını evet. da paylaşıyor. Ayrıca bu fragmanlara da yer, yer verdik. Bir de hani tema üzerinden gidiyorum Aslında sen onları tema olarak da ayırmışsın hani işte kostüme filmler ondan sonra daha romantik olanlar. Evet evet. Ve ben açıkçası senden yine fragmanlar beklerim bir birazcık <gülüyor> araya ee, zaman koydun gibi. Za evet zaman koydum. Ee, önceden aylık ayda bir gibi veya evet. iki ayda bir gibi fragman yapıyordum. Şu an yılda 1'e falan düştü en son. Yazı da öyle. Yazı. Da... <gülüyor> <gülüyor> Uzun zamandır yazı yazamıyorum yazdığımız zaman çünkü çok kapsamlı olsun. Işte. Evet mesela bir Cüneyt Arkın fenomeni yazın. Hem sitenin en uzun yazılarından bir tanesi hem de en çok okunan yazılarından bir tanesi. Çok zordur. Çok uzun yazılar okunmaz genelde. Evet evet. 11-12 sayfalık bir yazıdır. Evet ve yani herhalde bir 30 bin sayfa göstermesi olmuş. Hı -hı. Yani bizim hani gibi sadece spesifik bir konuya üzerine eğilmiş bir site için yüksek bir rakam. Yani şuraya gelmek istiyorum. Yaptığınız şey aslında alt kültür içerisinde o kadar önemli ki. Hı -hı. Çünkü ee, YouTube üzerinde özellikle ya da başka bu tip video e, paylaşılan kanallar üzerinde aslında bu tip şeyler yapılmaya çalışıyor. Yani bir şarkı alınıyor. Hı hı. E, ve onun üzerine işte yaşayacağım görüntülü konuyor. Bir evet. montaj mantığı yok ama. Evet. evet. Ee, ama yaptığınız şey alt kültür içerisinde ve taklit edilen bir şey aslında. Yani bunun hani bir de başladığı noktalardan bir tanesinde ben hani arkeoloji programı yapıyoruz ya. Hı hı. E, onun yer verilmesi gerektiğini anlıyorum. Çünkü yani oldukça da alçak gönüllü insanlarsınız bu yönden baktığımız zaman. Çünkü epey taklit edilen bir şey yaptınız. Yani bu alt kültüre baktığımız zaman. Hani belki yani epey dediğimiz zaman milyonlar değil ama hani hı hı. Yeşilçam'da ilgilenen pek çok kişinin bu e, işte bir... Atıyorum mesela Batman'in müziğini alalım. İşte evet. e, bir tarihi filme koyalım ve onu yapalım. Hani böyle amatör çok çalışma ama ben yaptığın çalışmayı çok beğenmiştim. Aslında şimdi bir örneği yani şimdi trailer e, e, izlenir. Yani izle, izlenmesi için önemli ama senden repliklerde yer aldığı için aslında bir... Hani nasıl olduğunu biraz örnek vermek için e, onlardan bir tane seçtim. Battal Gazi seçtim ben. Battal Gazi geliyor mu? Evet. O benim ilk fragmanım. E, de, bu arada dediğin gibi Batman'in e, yani e, The Dark Knight'ın... E, frak, e, kendi müziği. E, sosyal deney diye bir teması vardır Hı -hı. E, filmin sonundana doğru. E, The Dark Knight Rises'da. E, pardon. E, The Dark Knight'da. Hı -hı. E, onun müziğini alıp e, kullandığım bir trailer. Bu, bu benim de ilk trailerimdi. Yani şu... E dedim gibi görüntülerle izlenince tabii daha etkileyici olacak. Bunu YouTube'da bulmak YouTube'da kolay. kolay Yeşil Şan e, diye yok, YouTube'da Yeşil Yeşilçam trailers diye Yok, YouTube'da yok. Facebook'ta var. Ee, şeyde YouTube'da haybeden Kaybeden Haybeden kaybeden Bir o. kanal var. O sadece bana ait ve sadece kendi videolarım Hı -hı. ve yine aynı videolar. E, yer yaralıyor. Orada EYP Productions olarak yazıyor ama hem repliği fazla hem de hani şarkıları hani yeni bir şarkının nasıl o replikleri hava katlan en azından dinleyip e, evet. görebiliriz diye bir dinlerim 3 dakika kadar bir örnek. Yiğitler, her meydanına. Ak Aksakallı babanın yüzünü kara çıkartma hiç bir zaman! Tanrı Adana yemin ederim, asla! de rahat uyuyu. Öyle bir intikam alacağım ki senem dünya durdukça dilden dile dolaşacak. Kimsin sen? Azrail'in habercisi battal. Nasıl girmiş buraya? Tüm bu kadar muhafız ve korkunç cengaverlerimizin engel olamamışlar mı saraya girmesini? <gülüyor> Battalı derhal teslim etmezseniz hepinizi fareler gibi öldürürüm! İşte gerçekten kutlanacak bir olay! Şarap ver bana! On gün içinde bana battalı getirmezseniz... ...hepiniz öleceksiniz. Seni huzundanlar artık oğlun değil, Tanrı bile kurtaramaz. ama rahat durmazsan bilgi canını yakarım. Can, ayı bu an yerine aldım. Evet. Hadi öyleyse. Hadi. Evet. Evet. Tabii ben yani izlenmesi gereken bir görüntü ama e, en azından o şarkı ve repliklerin bir arada olması bile bence hani birazcık da olsa bir fikir veriyordur diye düşünüyorum. E, tabii burada e, önemli olan bir nokta var. E, baktığımız zaman e, fragman kültürüne e, hala hani sinemamızda fragman kültürünün yeni yeni oturmaya çalıştığında bazı fragmanların çok uzun olduğunu hatta filmi fazla evet. filmle ilgili bilgi verdiğini düşünüyorum. E, sen mi sen ne düşünüyorsun? Yani sence bir fragman filmle ilgili her şeyi vermeli midir? Bir sürpriz bozan olmalı mıdır yoksa? Yani tabii çok e, spoiler içermemesi gerekiyor e, fragmanların. Fakat şöyle bizim hani e, filmin çoğu sahnesini gösteren fragmanlar... veya öyküsünü e, gösteren fragmanlar... üretiyor olmamızın nedeni galiba... daha çok komedi filmleri... Hı. E, yapıyor olması... Türk sinemasında şu an... E, bütün esprileri bir yere sıkıştırıyorlar... ve bütün hikayeyi anlatıyor, anlatıyorlar... Recep'i vediklerinde görmüştündür... 3-3,5 dakikalık fragmanlar ve... filmde ne kadar espri varsa... işte öyküsü nasıl başlayıp bitiyorsa... Yani hepsini sergiliyorlar... daha e, farklı türdeki filmlerde... daha oturmuş fragmanlar ben görüyorum... Buradaki sorun bana kalırsa biraz da şey, yani Türk sineması ile alakalı. Hı hı. Diğer fragmanlar da gayet iyiler. Yani bir sıkıntı ben görmüyorum şahsen. E, eski filmlerde de aslında hani e, bazı tabii elimize çok fazla düşmedi. Bazı hı. filmlerinde yok zaten. Bu genelde video döneminde, e, video kasetlerinde başına eklenenler oradan görebiliriz. Ama mesela arabesk filmlerinde genelde film başıyla sonunu fragmanda yani bol, <gülüyor> bol, şarkı, bol şarkılı bir şekilde veriyorlar. Yani belki de filmlerin amacı hani belki hani o, o şarkıları zaten sunmak olduğu hı hı. için hani <gülüyor> insanlar acaba... Yani, evet fragman tabii. konusu biraz şey e, hani böyle yarım kalmış bir de şöyle bir durum da olabilir. E, hani film müziği de zaten çok fazla yapılmadığı için belki. Tabii tabii yani bizde film müziğini yapan e, herhalde ilk yüzyıllardan bir tanesi Metin Müke'y. Ondan sonra hani derli toplu bir müzik yapan sinemada Cahit Berkay dışında ben bir de Cahit Obem var. Hı hı. Onun dışında ben pek bir insana yer Daha sonra 80'lerde biraz Atilla Özdemiroğlu giriyor bu evet. işe. Ama genel olarak 10 tane insanı geçmez yani. Hani e, Tematik olarak bir filmin baştan son olarak e, kendi müzikleriyle beslemesi bizim sinemamızda gördüğümüz bir şey değil. Mesela... E, ya çok az gördüğümüz bir şey. Çok az evet. gördüğümüz. Mesela Deprem filminde e, dışarıdan pek müzik yoktur. Yine de vardı. Evet. Ama Cahit Berkay her temaya göre bir e, müzik seçer... ...ve bir albüm e, bütünlüğü vardır orada da... ...hani e, temasal olarak... Evet. Yapar. ...işte sonra Selvi Boyluma'da yazmanın... ...işte Devlerin Aşkı... ...bunlar da bile tamamen hani... ...kendi müzikleriyle bitirmiyor... ...araya yabancı filmlerden de şey... E, ...müzikler koyuyorlar... Yani mesela Bizler bazı, bazı gerilim anlarında yani. kesinlikle başka Tabii bir şey giriyor... Evet. E, Lalo Şifrin falan... ...özellikle <gülüyor> <gülüyor> gerilim anlarında... ...Shifting Gears... E, yani en New bir sürü kişilerden işte araya müzik atıyorlar. Yani zaten takip sahnesi müzikleri e, ağırlıklı evet. olarak hani belli isimlerden vardır ve e, hani zaten yapılmışı var. Hani ne gerek var? <gülüyor> Ama çok iyi. Yani var. mesela bizim Yeşilçam'da özellikle çok hayran olduğumuz konu buydu. E, ses mühendisleri olağanüstü müzikler. E, yani mesela ancak böyle kullanılabilir. Hani en e, e, klişe bir Yeşilçam filmi dahi e, kullanılan müzikler olağanüstüdür yani. Hı hı. Mesela e, geçen e, sohbetini yapıyorduk. İşte Kılıç Aslan filmine baktığın zaman Cüneyt Arkın'ın hani 1975 yapımı e, filmin tamamı neredeyse e, Maymunlar Cehennemi filminden alınmadır. 68 e, yapımı e, Jerry Goldsmith'in müzikleridir. Birebir uyuyor. Yani Cüneyt Arkın da orada hayvanlar arasında yaşıyor yani. Sonuçta o da bir <gülüyor> bir şekilde aslan olmuş, kaplan olmuş falan. Hani öyle bir görüntü. E, tematik olarak da her sahneye bir şekilde yedirmişler ve uydurmuşlar çok çok iyi. Mesela Kemal Sunu filmleri filan o şekildir. Baktığınız zaman e, şeyi çok iyi kullandılar. Yani yabancı müzikleri çok iyi. Kullanılır. ve bu konuda gerçekten çok ustalardır. Yani bütün eleştirilere bir kenara, öteki yönden de aslında yani bir jenerasyon ya da iki jenerasyonun... bence müzik zekinde belirlemiştir bu yaklaşım. Tabii, tabii, kesinlikle belirli. İşte yükseltmiş olabilir. Tabii yani diğer bütün negatif şeyleri bir kenara bırakırsak. Ben aslında şu noktaya da bağlamak istiyorum. Ee, ...işte eski filmlerde e, doğru şekilde işte belli ses mühendisleri, onları seçiyorlar şarkıları ve onları kullanıyorlar ve daha sonra işte 90'ların Türk sinemasında. Artık bunu yapmak mümkün değil. 2000'li yıllarda telif haklarının çok artık e, sert olarak uygulandığı bir yıllarda yaşadığımız için bunun olmasına imkan yok. Ama tabii hayran e, yapımı bazı bu tip e, fragmanlar, görseller ortaya çıktığı zaman aslında o, o eski e, şeyi de getirmiş oluyorsun. Yani Senin yaptığın yaklaşım değil aslında de. eskinin devamı. Tabii tabii devamı. ...sonuçta şey... O bu senin çok fazla film izlemen gerektiğini anlamına geliyor aslında. Tabii tabii. Yani çok izliyorsun ve artık ezberliyorsun. Şimdi mesela... ...örneğin Yüzüklerin Efendisi'nin filmine baktığınız zaman... ...yani zaten fragman da film gibidir. Hani drone'lar, helikopterden işte çekimler falan. Mesela hiçbir Türk filmlerinde havadan bir görüntü göremezsin 70'lerde falan. Hı hı. Yani mesela şeydi mesela yabancı tarihi filmlerde mesela... ...fragmanı zenginleştiren şeylerdir. işte üstten kamera gelir falan falan Mesela biz fragmanı yaparken de çok zorlu, zorlanarak yapıyorsun aslında. Yani görüntü zenginliği yok çünkü. Yani genelde yakın plan plandır. İşte e, uzak plan alan işte geniş bir ne bileyim hani kovalamaca sahnesi falan hmm. yoktu. Çok e, şeydir. E, fragmanı da biraz kısırlaştıranmış. İşte, tabii biz fragman uzmanı değiliz ama hani izlediğimiz filmlere baktığımız zaman bunu farkını anlıyoruz yani. O yüzden çok şey olmuyor belki yani. Tam oturmuyor fragmanlar ama aşağı yukarı yapmak istedim. Zaten bir saygı hem severek yaptığınız bir şey hem de hobi olarak yaptığınız bir şey. Bir tane hani böyle olsa nasıl olurdu diye yaptığımız bir şey. Kaç kere izledin bir filmi yap, fragmanı yaparken? Ya şöyle mesela bir filmi alıyorsun proje olarak bir montaj programına attığın zaman dakika dakika da yazıyorsun şu dakikada şu saniye koyacağım işte müzik şurada olacak filan ayrı ayrı şeyleri var e, ses kanalları var e, görüntü kanalları var oraya yerleştiriyorsun ve bunu yaparken e, sadece filmi değil şeyi de görüntüleri de sürekli izliyorsun yani gerçekten meşakattı bir şey yani bir ya yani önce bir filmi bir kere ya da iki kere izleyeyim. Tabii, oradan o, notlar alayım. Oradan ha. dakikalarını yaz yazman lazım mesela. Eğer kafanda bir kurgu oluşturduysan hani şöyle kurgusu. Peki kafanda boyunca. kurgu oluşturup girdiğin fragman ilk fragmanlar mı yaptın bunu? Daha sonra bunu mu geliştirdin bunu? daha sonra yapa yapa biraz daha geliştirdim. Bir de e, genelde fragman aslında müziklerden biraz yola çıkıyor. Mesela yabancı fragmanı izlediğim zaman yani bir filmi izliyorum ve çok hoşuma gidiyor o fragmanın müziği. mesela Hollywood'da bu şey ...daha farklı... Ee, ...şimdi Hollywood'da... ...sırf fragman üreten stüdyolar var... Hı hı. Yani ...sırf fragman müziği yapan... Işte ...Audio Machine, Grow Adix gibi... E, ...immediyet müzik gibi şey, gruplar var... Yani hı hı. ...adamların işi bu yani... E, ...her şey çok şey... E, ...profesyonel bir şekilde yürüyor... E, ...ve bunlar hani fragman müziği... ...üretiyor işte stüdyolarda fragman yapıyorlar... vesaire. ...orada gördüğün zaman e, daha da şey... E, ...daha da hoşuma gidiyor... Ondan sonra hani bir soundtrack albümlerden işte Batman gibi hı hı. almak yerine bunlardan işte biraz daha müzik aldım. Fragmada güzel bir müzik görüyorsam o filmde hani şu filmde olur gibi şu Yeşilşan filmine uyar gibi düşünüyorsam onu alıyorum artık. Bir de bazen e, galiba filmde olmayan şarkıları bulduğun zaman bazen onların peşinden koşuyorsun gibi ya, hatırlıyorum araştırma alakası mesela şey Targakan'ın bir iki fragmanı yapmışım Şakiran'ın falan şarkısını kullanmışım hani. Ha, o da romantik komediye gider gibi düşündüm. Hı -hı. Ha, bu arada bu benim fikrim tabii. Yani hani beğenen, beğenmeyen tabii ki olacaktır. Ama bana göre gidiyor yani. Ben öyle <gülüyor> görüyorum yani. Ama zaten hani bu üretim şeklinin hani güzelliği hani senin tamamen zaten özgür roman ve zaten bir kan amacı gütmediğin için de e, her şeyi aslında bir şekilde kullanabilirsin. Tabii bunu hiçbir zaman için hani bir işte tecrübinde zaten kullanırsın. Şey Ama yani bir insanın zaten bir şeyi sevmesinden yola çıktığımız zaman aslında bu tip üretimlere gitmesi önemlidir. Hani çünkü şu anda işte sosyal medyaya bakıyorum. Herkes sadece işte fotoğraf alıyor, paylaşıyor. Hı -hı. Kendisinin bir üretimi yok. Yok yok evet. Yani aslında seninle de hani bu daha Amatör Ruh ismiyle Hı -hı. bir evet. görüşme yapmıştık. Beş sene mi o geçti üzerinden? Oldu olmuştur. Onun kardeşim. üzerine geçti. Yani oradan hani o yaptığımız görüşmeyi de hatırlıyorum ben. Hı -hı. Yani yazışmayı da hatırlıyorum ben. Ondan sonra geldik bugün hala bu konu üzerinde değişik, farklı bir açıdan da bakarak tabii, tabii. konuşuyoruz. Hani bu bir üretim olması da hani bu ...aslında hobinin de gelişmesi... yani ...hobim var deyipten de hani hiç böyle üretimler... ...yapınmasını ben pek artık... E, yani ...çünkü elimizdeki imkanlar çok zengin. Hani? Şu, şu an mesela şöyle bir... ...mesela e, üretim... ...mesela fotoğraf dediğin aslında doğru bir nokta... ...adamın fotoğrafla ilgili... ...tek üretim şey, filtrelemek yani... ...Instagram'da filtreler kullanmak. Şimdi... E, ...biz orada mesela şeyde hani... ...fragman yaparken şey yapıyoruz... ...hani bir görüntü yani bir filmin kendisi kullanıyorsun orada kendi bir kafanda bir şey oluşturuyorsun yine yani oldu gibi biz, gelişi güzel bir sıraya koymuyorsun yani o daha Hı -hı. şey yani şu an gerçekten insanlar çok hani dediğin gibi uğraşmış şey ya. Hayır o, o bile değil hani e, çünkü geçtiğimiz programlarda birkaç e, arşivciye gerçek arşivciye Hı -hı. konuk ettim de, de, yani mücderipler çünkü kendi arşivlerine kattıkları fotoğraflar ki hani fotoğrafı onlar da çekmemişler ama Hı -hı. Yine bir arşiv yani onu bir para ödemişler ya da arşivlerinde bulundurmuşlar o fotoğrafı pek çok insan var. Onlar alıyorlar sanki kendi mallarıymış gibi. Hı -hı. Bir de hani işte bu benimdir, kimse kullanamaz gibisinden bir şey. üzerine kocaman bilmem ne arşivi ya da kendisi dedi. diye ben yani kendisinin olmayan arşivi kendisinin yani böyle bir durum da var. Yani çok Hı -hı. paylaşım fazlalaştıkça azaldı. Ciddi söylüyorum. Yani e, ne kadar elimizdeki araç fazla azaldı. Hani bu yönden bu yaptın yaptığın, yaptığın şeyle ben devam etmesini istiyorum ve yani daha fazlasın. Ee, hani e, bu konuda seni bir de zaman inşallah, içerisinde tekrar tekrar hatırlatacağım sana. İnşallah. Benzeşme de çok var. Ee, ha, evet. Hani dediğin gibi yani bütün gruplar artık birbirine benziyor. Hani şey yok yani bir e, ayrım yok artık. Yani. Doğru. Ee, taklit olsa keşke diyorsun bazen. Hı hı. Hani çünkü bazen taklit arasılarını yaşatır durum var ama hani bizim sosyal paylaşımlarımızda da taklit eden... Kendisi taklit yerine de geçiyor. Hı hı. Aslında taklit edilse sizin trailer'lar ilginç olabilir. Yani <gülüyor> aslında, güzel aslında bu işi profesyonel olarak yapan insanların bu trailer'ları falan yapması çok daha güzel olur. Evet. Mesela bu adamın işi yani bir montajcıysa falan. Ba bazen bir iki tane öyle şey. Bir iki tane evet. Erdener Yıldız diye bir abi vardı bir arkadaş vardı. Ondan yani bir iki fragmanda hani Yeşilcan trailer ise bize eklemiştik o çok iyi bir fragman ya yapıyor yani o da Karamuratı falan yapmıştı. O daha tabi onun araçları daha genişler. Yani daha hakim. Yani işinde uzmanı bir insan. Biz daha şey sevda boyutunda. E, ama zaten güzelliği de var. Yani benim şey için. De yani. Yani. Amatör ruh demiştik yıllar ya, önce. Amateurlar profesyonel olmadık yani. Evet. <gülüyor> Güzel bir şey. E, bize ayrılan sürein sonuna geldik. E, hani programa başladığımız zaman ben zamanın nasıl geçtiğini anlamayacağımızı söylemiştim. <gülüyor> Bu böyle bir şey oluyor. <gülüyor> Ee, önümüzdeki hafta e, Yeşilçam arkası devam edecek. Ben de Znut Kulayar, e, değerli konuğum, e, dostum Ekrem Yaşar e, Pınarbaşı'ya e, Pınarbaşı <gülüyor> Pınarbaşı <gülüyor> e, konuk olarak geldiği için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, onun e, yaptıklarını da ha e, Haybeden Kaybedenler. Haybeden Kaybeden diye YouTube kanalı Hı -hı, var. Kanalı. E, Facebook'ta da Yeşilçam Trailers var. Oradan takip e, edebilirsiniz. Ayrıca Sinematik edenler. Yeşilçam'da da yazıları var. Eğer arama kısmına e, Ekrem Yaşar Pınarbaşı ile yazarsanız Onda yazılana ulaşabilirsiniz O zaman önümüzdeki haftaya kadar hepinize hoşça kalın diliyorum e, Ve açık radyoda kalın diyorum 94.9'da Hepinize iyi günler Yeşilçam Arkeolojisi <gülüyor> Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları ...emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer Açık Radyo program destekçisi olun.